Evet, mennesker. Yine bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayetle Abdullah ibn ömer'in Umar'in rivayet etmest olduğu bir hadisi inşallah høyremeye çalışacağız. An Abdillahi ibn-i Umar radiyallahu anhume kal Eka da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bimen kibi fe kale kun fiddunyya keenneke gharibun ev'abiru sebilin وعد نفسك من اهل القبور وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Evet. Sözleri altın değerinde olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözleri inciler değerinde olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize bir nasihat İbni Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Alınması gereken, tutulması gereken en önemli ve en doğru makamdan gelen bir nasihat ise bu nasihatı aynı biz altın bulmuş gibi almamız gerekir. Yani önümüze altın atsalar boşver demeyiz, gümüş atsalar boşver demeyiz. Hemen ölümüne ne olsa ona sarılırız. Bizim bu hadise Bugünkü anlatılacak olan şeylere dört koldan var gücümüzle sarılarak, koşarak o nasihatlara koşmamız, o nasihatları almamız gerekir. Evet. İbni Ömer radıyallahu anh rivayet etmiş ki, İbni Ömer radıyallahu anh sahabenin e, müştehislerinden, alimlerinden, bilginlerinden, en fazla rivayet edenlerden fıkha Ee, Peygamber sallallahu aleyhi duasına mazhar olmuş bir sahabi diyor ki İbn-i Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem omuzumdan tuttu ve bana şöyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi Kun fiddunya keenneke garibun ev'abiru sebilin Dünyada öyle ol ki Seni garip zannetsinler. Dünyada öyle bir hayat yaşa ki seni garip zannetsinler veyahut dünyada garip gibi ol. <gülüyor> veyahut yoldan geçen, çok kısa bir müddet için o yolu kullanan birisi gibi ol. Ben yani dünyayı geç, geçiş güzergahı olarak kullan veyahut orada yabancı ol, garip ol diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibn Amer radiyallahu anha Søylüyor Garib yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Başka hadisiyle Biz Şerh edelim Garib ne demektir Buyuruyor ki Aleyhisselatü vesselam İnne dine beda'a gariben Veseyaudu garibe lil gurabe Muhakkak ki Din İslam garip başladıştır Ve tekrar garip olarak dönecektir Müjdeler olsun o gariplere diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadislere baktığımız zaman garibin manası yani İslam garip başladı, garip devam ediyor. Garip gidecek, tekrar garibe dönecek, müjdere olsun o gariplere veya diğer hadislerde gelen garip lafsına baktığımız zaman Allah'a ve Resulüne iman eden Allah'a ve Resulüne iman eden onların yolunu tutmuş bunların dışında dünyevi bir maslahat adına hiçbir kimseyi dinlemeyen, dünyaya hiçbir şekilde yönelmeyen, tutmuş olduğu yolda yalnız ve yalnız Allah'ın ve Resulü'nün sözlerine kulak veren kişidir garip. Kulak veren kişidir garip. Yoksa tamamen yabancı manasına değildir garip. Allah'a ve Resulü'ne iman etmiş, seçmiş olduğu İslam yolunda ise yalnız ve yalnız Allah'ın ve Resulü'nün sözünü dinleyen Onun dışında hiçbir kimseye kulak atmayan, dünyada bu şek bu şekilde yoluna devam eden. İslam, bu ga şimdi bu garip tarifinden sonra tekrar dönüyorum ise İslam bu gariplerle başladı, öyle mi? Çünkü bu gariplere çok büyük saldırılar yapıldı. Ama onlar yalnız ve yalnız Allah'ın ve Resulü'nün sözünü dinlediler. Bu gariplere çok büyük baskılar yapıldı. Ama onlar yalnız Allah'ın ve Resulü'nün sözünü dinlediler. Hiçbir söze aldırış etmediler. Musab'ın yanında annesi güneşler altında kızardı ama Musab bin Umey radıyallahu anh aldırış etmedi. Önümde yağ gibi erisem dahi ben dinimden vazgeçmem dedi. İşte din bu gariplerle başlamıştı. Yine tekrar bu gariplerle dönecek. İşte o gariplere müjdeler olsun diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bizler garip olmaya çalışalım. Garip demek gariban olabilir. Garip demek yeri geleceğim fakir olabilir. Garip demek yeri geldiğinden terk edilmiş olabilir. Kimsesiz olabilir. Ama bizler İslam'ın garibi olursak inşallah bu müjdeler olsun o gariplere sözünün muhatabı inşallah oluruz. Evet yine garibin diğer bir tarifi dünya ile alakasını tamamen kesmiş dünya ile alakasını tamamen kesmiş dünyayı yalnız barınma yeri olarak Hayat geçirme yeri olarak algılamış, günlerini sayma yeri olarak kesinlikle dünyaya hiçbir şekilde iltifat etmemiş deniliyor. Yani bunu şöyle bir e, e, misalle açıklayabiliriz. E, misal, e, dünyada hiç duymamış olduğumuz bir ülke, hani geçenlerde gündemimize Şili geldi. Diyelim ki bizden birisi Şili'ye gitti. Şili'ye gitti. Caddede yürüyoruz. Caddede yürüyoruz. Caddede yürürken etraftaki sesler, bağırtılar, işte ne bileyim... Ee, gürültülerin hepsi ne kadar yüksek olursa olsun bizi orada kimse tanımadığı için biz de orada kimseyi tanımadığımız için hiç sese aldırış etmeden yolumuzda devam ederiz. Hiç sağa sola bakmadan hani birisi bağırıyor mu? Bizi mi çağırıyor acaba? Beni mi çağırıyor? E, beni kimse tanımıyor ki. Niye çağırsın? Bakmazsın. Acaba bana mı sesleniyor? ya Beni kimse tanımıyor. Niye bana seslensin? Yani garip olan yabancı olan bir diyarda Hiçbir şekilde sağına soluna iltifat etmez, yoluna devam eder. İşte dünyada Müslüman, mümin garip olursa dünyanın kendisini aldatması için o seslerinden seslerin kesinlikle hiçbirine iltifat etmez. Niye? Çünkü bu dünya bana seslenmiyor. Bana ahiret sesleniyor. Beni çağıran ahiret deyip dünyanın sağdan soldan sesine seslenmesine, gürültüsüne kesinlikle aldırış etmez. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidişatında bu şekilde garip olanları müjdelemiş. Evet, sahabeden Rümeysa adında bir sahabi bayan radıyallahu anh'a, Ebu Talha'nın zevcesi. Ee, çocuğunu kaybediyor, çocuğu vefat ediyor. Kocası Ebu Talha akşam eve geldiği zamanda da geceyi hüzünlü bir şekilde geçirmesin diyor. Çocuğunun öldüğünü haber vermiyor. Rümeysa radıyallahu anh'a, Ve o gün beraber oluyorlar. Hadisin diğer kısmında o gün hatta Allah Azze ve Celle onlara bir çocuk daha bahşediyor. Çocuğunun olduğu gün. Bir çocuk daha bahşediyor. Sabah olunca diyor ki yani arkadaşların arasına gittiği zaman duyulacağından dolayı gizlemedin. Sabah olduğu zaman dedim ki ey Ebu Talha sana bir şey söylemek istiyorum. Komşumuzdan bize gelen bir emanet elimizde olmuş olsa ve komşumuz o emaneti istese biz ne yaparız? E tabi ki komşumuzun olduğu için onu geri veririz. Allah da bize bir emanet vermişti, çocuk vermişti, o çocuğu tekrar geri aldı. Dedikten sonra Ebu Talha radıyallahu anh innâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn diyor. Yani başka hiçbir e, iltifat veya başka hiçbir şekilde muamele yok. Sinirlenme, bağırma, çağırma, dünyasının yıkılması, e, bir ay, iki ay, bir sene insanlardan ayrılması değil. Innâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidiyor. Yani onlar dünyadayken gerçekten garipti. Biz garip olansa sahabeleri kendimize örnek almamız gerekiyor. Dünyada onlar gerçekten garipti. Çocuğunu sen çok sevebilirsin. Etrafındaki akrabanı, babanı, anneni çok sevebilirsin. Ama bil ki bunlar sana Allah'ın emaneti. Bu zaman Bunun zamanı geldiği zaman Allah azze ve celle senden bu emaneti geri alacak. Onun için biz dünyada olduğumuzu unutmayalım. Hiçbirimiz dünyaya kök salmayacağız. Hepimiz dünyada bir yolcu gibi olmaya çalışacağız. Evet. bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem odasında istirahat ederken Ömer radiyallahu anh içeri giriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor şöyle bir Resulullah'ın odasını gözden geçiriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem odasını şöyle bir gözden geçiriyor bakıyor ki bir yerde bir hatır odanın kıyısında bir ıbırıkla birleyen duvarda da poşetin içine torbanın içinde asılmış yarım sağ arpadan un bulunmakta. Odaya komple göz geçirilmesine rağmen bu saydıklarımızın dışında başka hiçbir şey yok olaba. Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in odasında. Resulullah'ın evi burası. Hazreti Ömer radıyallahu anh yani bu durumu görünce üzülüyor ki o esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerinden de yaptığı yerden de kalkınca Resulullah'ın suratında hasırın izini görüyor Ömer radıyallahu anh. Suratına hasırınızı çıkmış. Tabi diyor ki ey Allah'ın Resulü. Resulü Hüseyin durumuna üzülerek. Diyor ki. <gülüyor> Bizans'ın kisraları. İran'ın ne bileyim işte emirleri, kralları. Felanın filanın başkanları, reisleri bu kadar şahşalı bir hayat sürerken. Bu kadar lüks bir hayat sürerken. Onlar tahtlarda, köşklerde otururken. Sen niçin bu kadar kendini heder ediyorsun? Biz sana altına bir tane minder dahi yaptıramadık. Başının altına bir tane yastık dahi koyamadık diyerek üzüntüsünü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ömer radiyallahu anha şöyle diyor. Üzülme ey Ömer. Bir yolcu seferi esnasında dinlenmek için durakladığı dinlenmek için durakladığı ağacın altında, dinlenmek için kalmış aldı o ağacın altında ne kadar kalacaksa bizler dünyada o kadar kalacağız. Bir yolcu, bir misafir, istediği yere giderken dinlenmek için bir ağacın altına geldiği zaman o ağacın altında ne kadar kalacaksa, biz de bu dünyada o kadar kalacağız. O yolcu o ağacın altına dinlenmek için girdiği zaman o ağacın altını ne kadar imar ederse, Biz de dünyamızı diyor o kadar imar edeceğiz. Yani düşünün. Pitne'ye gittik. Diyelim misal olarak şöyle. Pitne'ye gittiniz. Bir gölgeliğin altında 2-3 saat kalacaksınız. O gölgeliğin altına villalar, köşkler, daireler, apartmanlar, arabalar, korumalar, aklına aklınıza geldiğiniz o şeyler yapar mısınız? Yoksa ufaktan böyle bir temizlik yapıp başınızı şöyle koyacak bir yer hazırlayıp yatar mısınız? Çünkü iki saat saat살acaksın, 3 saat dinleneceksin orada. 3 saatlik şey için köşk veya villa veya apartmanlar, daireler yapar mıyız? Yapmayız. İşte Rusya Selam Ömer diyor ki ey Ömer üzülme. Bırak dünya Bizans'ın olsun, İran'ın olsun, bilmem neyin olsun. Bırak dünya Amerika'nın olsun, Almanya'nın olsun. Biz dünyada birkaç saat yaşayacağız. Biz dünyada bir yolcunun dinlenmek için duraklamış olduğu ağzın altına ne kadar durduysa o kadar yaşayacak. Ondan fazlasını yaşamayacağız. Burak dünya onların ahiret bizim olsun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tercihinle de ümmetine altın değerinde bir söz bırakmış oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu tercihiyle de ümmetine demin dedik ki Resulullah'ın sözleri altın gibidir. Ağzından çıktığı an altın görmüş gibi yap yapışmamız gerekir. Bize altın değerinde bir söz bırakıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bırakın dünya onların olsun, ahiret bizim olsun. Ahiret bize yeter. Rabbim inşallah bize ahireti nasip eder. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Ömer'in elini omuzuna atmış. Demiş ki ey Ömer, ey Ömer'in oğlu dünyada garip gibi ol veyahut yolcu gibi ol bunu demiş. Şimdi dikkat ederseniz bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ömer'e söylemiş. Bir de İbni Ömer'i açık incelememiz gerekiyor. Ben yani İbn Ömer nasıl bir hayat yaşıyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona böyle söyledi. Hitap tabi ki İbni Ömer'e ve onun şanında da bizedir yani. Bize de gelen bir hitaptır. Ama tabii ki bu olayla karşılaşmış olan İbn Ömer radıyallahu anh'ı da bir gözden geçirmek gerekir. İbn Ömer radıyallahu anh yatları, katları olan, daireleri, apartmanları olan, develeri, arabaları olan, atları olan, Ferrari'leri, Mercedes'leri olan birisi değil. Hiçbir mala sahip olamayan, çok fakir bir sahabe bir seferinde sahabeler onun fakirliğini tarif ederken sözlerin arasından şunu alıyorlar başka bir yerde konuşmuş olduğu sözde. Birisi İbn Ömer radıyallahu anha Sahabenin de fakirci olduğu için soruyor diyor ki e i̇bn Ömer bir kişi hayatı boyunca tek elbiseyle namaz kılabilir mi bu caiz midir? Bir elbiseyle namaz kılınır mı insan seneler boyu bir elbiseyle namaz kılıyor? İbn-i Ömer diyor ki tabi ki caizdir bizlerden kimin ikinci elbisesi var ki? Hangimizin iki tane elbisesi var ki iki elbiseyle birden namaz kıalım birini çıkartıp birini giyelim birini çıkartıp birini giyelim. Yani sahabeler arasında belki ikinci elbisesi olan da sayılı insanlar var. Subhanallah. Tek elbisesi olan İbni Ömer radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ey Ömer! Ey Ömer'in oğlu! Dünyada garip ol. Dünyada yolculmuş gibi davran. Yolun bitecekmiş gibi davran diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasihat ediyor. <gülüyor> Hatta yine sahabelerin yani elbiselerinin olmadığını Yani vücutlarını kapatacak elbiseye sahip olmadığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cemaate gelen kadınları uyararak yapıyor Oradan anlaşılıyor Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadınlara Erkekler başlarını secdeden veya rükudan kaldırmadan Kesinlikle sizler Başınızı secdeden ve rükudan kaldırmayın Şerhinde hadisin şerhinde Çünkü o dönemde Çoğu sahabede Çoğu sahabede Vücutlarının tamamını örtecek elbise yoktu vücutları gözükmesin diye, rükû ve secde haline daha fazla gözükür diye böyle bir söz söylemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onlar dünyaya bu kadar önem veriyorlardı. Onların nezdinde dünya bu kadardı. Şöyle bir düşünce tabii ki bizi yine alıyor. Dünyadayken kılımıza zarar gelmesini istemeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tırnağımıza bir dikenin bakmasına dahi razı olmayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim dünyadayken garip ve fakir olmamızı istiyor. Böyle bir tezat olabilir mi? Dünyadayken ümmeti için elinden geleni yapıyordu ki ümmetim sıkıntı ve şiddet altında olmasın, kıllarına zarar gelmesin diye ama bir taraftan da ümmetinin garip olmasını istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakir olmasını istiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin asıl amacı ebedi hayatta ümmetini zengin yapmaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asıl amacı, ebedi hayatta ümmetinin mes'ud olması için mücadele vermekti. Onun için ümmetine bu kadar önem veriyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti ümmeti demesinin sebebi, benim ümmetim ahirette zengin olsun diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mücadelesini sürdürüyordu. Evet, yine hadisin devamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, وَاُبْدَّ نَفْسَكَ مِنْ اَهْلِ الْقُبُورِ Ey i̇bn Umar! Ve diyor ki nefsinin de kabir ehlinden say. Kendini de kabirin toprağın altında farz et kendini de toprağın altına girmiş farz et Va de nefseke min ehhlil kubur nefsini kendininde diyor toprağın altında farz et. Bir yolcu gibi ol dünyada garip ol kimse sana sana birileri yersense de sen onlara karşılık verme. Dünyaya meyletme ve dünyada kendi nefsini toprağın altındaymış gibi gör. Şimdi Müslümanlar, kendimizi bir dakika, 2 dakika, 5 dakika toprağın altında düşünelim. Hepimiz şu an toprağın altındayız. Kendimizi toprağın altında düşünüyoruz. Toprağın altındaki kişinin ne ihtiyacı olabilir? Arabaya mı ihtiyacı olur? Eve mi ihtiyacı olur? Paraya mı ihtiyacı olur? Yemeğe mi ihtiyacı olur? Gezmeye mi ihtiyacı olur? Muhabbet etmeye ihtiyacı olur? Neye ihtiyacı olur toprağın altında insanın? Yani şu an kendimizi toprağın altında farz ediyoruz. Amele ihtiyacı olur. İmana ihtiyacı olur. İslam'a ihtiyacı olur. Toprağın altındaki bir Müslümanın. Değil mi? Kaçırmış olduğu o günlerin vahını çeker toprağın altında insan. Şu an bizler ölmedik. Hayattayız ama kendimizi toprağın altında hissediyoruz. Neye ihtiyaç duymamız gerekirse... Onun peşinden koşmamız gerekiyor. Allah Azze Celle bizlere bu imanı versin ve bu şuurla devamlı hareket etmeyi nasip etsin. Bizim toprağın altında ebedi kalacağımız hayatta neye ihtiyacımız varsa dünyada onun peşinden koşmamız gerekiyor. Toprağın altında kimsenin dünyaya ihtiyacı olmayacak. Toprağın altında kimsenin arabalara, yatlara, katlara, paraya, mala, mülke, kadına, şehvete, Hevaya, hevese ihtiyacı olmayacak. Toprağın altında tek ihtiyacımız var, o da amel. Toprağın altında tek, ihtiya tek ihtiyaç duyacağımız şey, İslam ile amel etmekti. Allah'a ve Resulüne iman etmek ve bu iman gereğinle amel etmekti. Toprağın altında başka bir şeye ihtiyaç duymayacağız. Toprağın altında çocuğa da ihtiyaç duymayacağız. Annemize, babamıza da ihtiyaç duymayacağız. Toprağın altında, toprağın altında sülalemize ihtiyacımız olmayacak. Öyle bir ihtiyacımız kesinlikle olmayacak. Onun için ömrümüzü, hayatımızı, dakikalarımızı, malımızı, mülkümüzü ihtiyacımız olan şeylere harcayalım. Bize sahip çıkamayan, bize herhangi bir katkısı olmayan şeylerin uğrunda değil, toprağın altında bize sahip çıkacak, bizi toprağın altında yalnız bırakmayacak olan şeylere harcamamızı yapalım, vaktimizi onlarla geçirelim. Onlarla haşır neşir olalım. Toprağın altında Kur'an'a ihtiyacımız olacak. Toprağın altında hadislere ihtiyacımız olacak. Toprağın altında bu bilgilerle amel etmeye ihtiyacımız olacak. Toprağın altımız, toprağın altında tebliğe ihtiyacımız olacak. Davete ihtiyacımız olacak. Cihaba ihtiyacımız olacak. İnfaka ihtiyacımız olacak. Bunların hepsine ihtiyacımız olacak. Ama kesinlikle dünye bir şeylere ihtiyacımız olmayacak. Çünkü iş bitmiş olacak. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kabir ya cennet bahçesinden bir bahçedir ya da cehennem çukurundan bir çukurdur. Bizler gelin kendimizi cennet bahçesinden bir bahçede düşünelim. Biz şu an cennet bahçesinden bir bahçedeyiz. Cennet bahçesinde olan kişi cennetin köşklerinde, saraylarında, tahtlarına kurulmuş, arkasına ayaklanmış, keyfini süren kişi dünyadaki bu bozuk olan, dünyada göz boyamak için yapılmış olan bu villalara, köşklere göz atar mı? Ya cennet köşkünün içindesin sen. Dünyadaki köşke bakıyorsun. Vay be şöyle bir köşküm olsaydı. Şöyle bir villam olsaydı. Şöyle bir arabam olsaydı der mi? Demez. Çünkü zaten o nimetin içerisinde. Şu an biz kendimizi cennette farz ediyoruz. Köşkte farz ediyoruz şu an kendimizi. Köşkte farz ediyoruz. Köşkte kendini farz eden kişi cennetin köşkünde farz eden kişi dünyanın köşküne bakar mı? Cennetin hurilerinin kucağında kendini farz eden kişi dünyadaki kadınlara bakar mı? Kendimizi bu şekilde farz etmemiz gerekiyor. Şayet burada bakarsak orada bakamayacağız. Orada bakarsak kendimizi orada bakmaya şey yaparsak burada bakmamamız gerekiyor. O zaman kendimizi cennette hissetmek istiyorsak, kadrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe yapmak istiyorsak, o zaman cennetin köşküne Ve cennetin hurisine kavuşabilmek için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak gerekiyor. Onun için Peygamber Sallam diyor ki dünyada garip gibi ol veyahut yolcu gibi ol. Ve kendini kabir ehlinden farz et. Kendini ölmüş farz et. Toprağın altında farz et kendini. Düny yani toprağın altındakine hiçbir şey bina edilir mi? Hiçbir şey yüklenilir mi? Veyahut düşünün yani. Toprağın altına girmiş birisi için hiçbir vaat olur mu? Olmaz. Hiçbir emel olur mu? Olmaz. Toprağın altına girmiş dersin. İşte kendimizi bu şekilde inşallah düşünürsek, farz edersek Allah Azze ve Celle'den de bu hususta yardım istersek inşallah dünyaya meyletmez katlerimiz Allah muhafaza. Yani kendisini cehennem çukurunda hissetmek isteyen olmaz diye düşünüyorum. Ben şu an cehennem çukurlarından bir çukurdayım kendim böyle farz ediyorum diye kimse düşünmesin düşünen de düşünen de diyelim ki ben artık cehennem çukurlarından bir çukurdayım diyende hayatım bitmediğini görerek o çukurdan kurtulması için bundan sonraki hayatında çalışması çabalaması gerekir <gülüyor> Evet hadisin devamında ki Ee, cümleler İbni Ömer radıyallahu anhay. Buraya kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Ömer radıyallahu anh'a nasihatte bulunmuş, tavsiyede bulunmuş, vasiyet etmiş ve bundan sonra ise İbn Ömer radıyallahu anh bu nasihatlar doğrultusunda hayatını düzenlemiş. O hayattan bize birkaç tane inci veriyor İbn Ömer radıyallahu anh. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde elinin altında yetişmiş bir sahabedir İbni Ömer radıyallahu anh. Dizinin dibinden ayrılmamış, ağzının ağzından çıkan Çözcükleri ezberlemiş, hayatına dökmüş bir sahabidir İbni Ömer radıyallahu anh. İbni Ömer radıyallahu diyor ki, اِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تَمْتَضِرِ السَّبَاحِ Akşamladığın zaman sabahı bekleme. وَاِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَمْتَضِرِ الْمَسَى Sabahladığın zaman da akşamı bekleme. Akşam olduğu zaman sabahki bir işin için sabahı bekleme. Zira sabaha çıkamayabilirsin. Sabahladığın zaman da Akşam olsun da şu işi yapayım deme. Zira akşama belki çıkamazsın. Onun için dünyanın ne kadar bizim için boş olduğunu, zamanın ne kadar az olduğunu, ne kadar değersiz olduğunu İbn-i Ömer radıyallahu anh bize söylemiş. Bunu şu şekilde algılamamız gerekiyor. İstifade etmemiz gereken bir mesele varsa şu an gündemimizde, şu dakikamızda, şu anımızda kesinlikle o istifadeyi erteleme. Zira o vakit elinden kaçarsa belki sabaha çıkamayabilirsin. Sabahleyin bir amel yapacaksın, tamam akşam olunca yaparım deyip de o ameli erteleme, belki akşama çıkamayabilirsin. Akşam bir ibadet yapacakken, bir davet yapacakken, tebliğ yapacakken ve Allah Azze ve Celle'nin rızası olan herhangi bir işi yapacakken sabah yaparım deme, zira sabaha çıkamayabilirsin. Diyor İbn-i Ömer radıyallahu anh. Kişi kendini bu şekilde dengede tutması gerekir. Sabah, sabahladığımız zaman akşamı beklemeyeceğiz. O anın ameli neyse onu yapacağız. Akşam olduğu zaman da sabahı beklemeyeceğiz. O anda yapması gereken, yapılması gereken amel neyse onu yapmaya çalışacağız. Çünkü biz dünyada yolcuyuz. Her an yolumuz bitebilir. Garibiz. Kimseyi tanımıyoruz dünyada. Sağdan soldan sesler duyuyoruz, dünyevi sesler. Ama tanımadığımız için ne sağımıza bakıyoruz... Ne solumuza bakıyoruz. Rotamız belli. Yolumuzda devam ediyoruz rotamıza doğru. Onun için dünyada garip ol veyahut yolcu ol demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. <gülüyor> Hadisin devamında ise وَخُبْ مِنْ صِحَاتِكَ لِمَرَضِكِ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكِ Diyor ki Sağlığında hastalığın için çalış. Hayatında ise ölümün için çalış. Ne demek? Sağlıklıyken, sıhhatlıyken, gücün kuvvetin varken, ayağın tutarken, elin tutarken, elin titremezken Allah'ın emirlerini yap ki sana hastalık dokunduğu zaman yapamayabilirsin. Hastalanırsın. Elin tutmaz, ayağın tutmaz, belin tutmaz. O zaman yapacağın işleri yapamadığın için vah çekersin. Diyor ki: "Hayat şey sağlığında, sıhhatinde hastalanacağın günlerin için çalış." Sağlığında çalış ki hastalandığın zaman vah çekme. Ah keşke hasta olmasaydım da şurada olsaydım, şöyle yapsaydım, şu Müslümanlarla beraber olsaydım diye vah çekme. Veya şu ameli yapsaydım, şöyle namaz kılsaydım, şöyle oruç tutsaydım demeden önce sağlığında diyor bunları yap ki sağ, ah, hastalandığın zaman vah çekme. Veyahut ölmeden önce ölüm için, ölüm için hayatında hazırlık yap ki öldüğün zaman vah çekme sağlıklıyken, hatlıyken, hastalığın için, hayattayken, yaşamdayken de ölümün için hareket et. Ölüm o, o vakitler için amel işle ve bu vakitleri boşa geçirme. İnsanın kayıpta olduğu, zararda olmuş olduğu ve en fazla insanların es geçmiş olduğu şey birincisi vakittir, ikincisi ise sağlıktır. Şu an elimiz tutuyor elhamdülillah. Elimiz tutuyor. Bacağımız tutuyor, gözümüz görüyor, kulağımız işitiyor. Bu haldeyken Rabbimize ibadet edelim. Bu haldeyken Rabbimize ibadet edelim. Yani nice insanlar var, Allah'ın huzurunda ayakta kıyama duramazlar. Nice insanlar var, Allah'ın huzurunda dahi oturamazlar, yatalak kalmışlardır. Sers olmuşlardır. Nice insanlar var, gözleri görmediği için Kur'an okuyamazlar. Kulakları duymadığı için Allah kelamı işitemezler. Nice insanlar var, elleri tutmadığı için Allah yolla silah taşıyamazlar. Onun için gücümüz, kuvvetimiz varken, gözümüz görüyorken, ayaklarımızın üstüne basıyorken, belimiz sağlamken, Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği o ibadetleri, o amelleri yerine getirelim ki hasta olduğumuz zaman da vah çekmeyelim. Hayattayken de ölmeden önce yapılacak işleri yapalım ki öldükten sonra vah çekmeyelim. İnsan öldükten sonra, düşünün, Dünyalık bir işe başladınız, dünyalık bir işe başladınız bir niyetiniz var ki şu dereceye ulaşmak. O, o haldeyken ölseniz insan ahirette gittiği zaman veya toprağın altına girdiği zaman La şu işi bitiremeden öldüm diye ahirette vah çekmez. Ya şu işi bitirseydim de öyle ölseydim de toprağın altında vah çeker mi insan? Dünyalık bir işe vah çekmek bitti artık toprak altında. Vah çekilecek olan şey ahiretle alakalı işlerdir. Yani her ne kadar dünyadayken bir işi yapıyorsan yarın bile kalmışsa onun vahını çekmeyeceksin. Ya çocuğuma bir araba alsaydım da öyle ölseydim ya. torunum evlendirseydim de öyle ölseydim. İşte torunum, torunumun doğduğunu görseydim de okula gittiğini görseydim de yürüdüğünü görseydim de öyle, de öyle ölseydim diye bir vah çekilmeyecek. Vah çekilecekse niçin Allah yolunda bir şey yapamadım? Niçin namazımı kılamadım? Niçin zekatımı veremedim? Niçin davetimi yapamadım? Niçin Allah yolunda cihada çıkamadım diye vah çekilecek. Vah bunlar için çekilir. Dünyalık yarın kalmış işler için kimse çekmeyecek Çünkü dünya orada akla gelmesinin ihtimali yok. Evet Müslümanlar yarın sağlıklı olamayabiliriz. Yarına da çıkamayabiliriz. Yarına ayağımı tutmayabilir, elimiz tutmayabilir, belimiz tutmayabilir. Onun için sağlığımızın kıymetini bilelim. Allah Azze ve Celle bize vermiş olduğu bu sağlığa, bu sıhhate, sıhhate dair şükredelim, hamd edelim, bu sağlığın, sıhhatin karşılığını verelim. Bu sağlığın, sıhhatin karşılığını verelim. Yani insan hastaneye gittiği zaman, hastaneye gittiği zaman insanın beyni dönüyor. Beyni dönüyor yani, hastaneye gittiği zaman o yatalaş insanları, bakıma ihtiyaç duyulan insanları gördüğü zaman beyni dönüyor, sağlığının farkına varıyor yanımızda bir hasta olmadığı zaman sağlığımızın farkına varamayabiliyoruz. Sıhhatımızın farkında olamayabiliyoruz. Onun için bu boşluğu inşallah güzel değerlendirmeye çalışalım. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadise şerh olabilecek konumuzla alakalı başka bir hadise şöyle buyuruyor. Men kâne fiddunya hemmuhu ferrakallahu emrah Kimin hedefi, hemmi ulaşmak istediği, yapmak istediği, yerine getirmek istediği amacı, gayeti dünya olursa Allah azze ve celle o kişinin tüm işlerini darmadan eder. Kimin tek hedefi dünya olursa, dünyada belli bir makama ve mevkiye ulaşmak olursa, belli bir saltanata ve zenginliğe ulaşmak olursa, tek hedefim, tek hedefim çocuklarım sağlıklı, sıhhatli, kimseye muhtaç olmadan bir hayat yaşatımlar olursa, tek hedefim çocuğumu ev sahibi yapmak olursa, tek hedefim çocuğumu iç sahibi yapmak olursa, tek hedefim şu olursa, bu olursa değil tek hedefi dünya olursa bir kişinin, diyor ki Allah Azze ve Celle onun işini paramparça eder Allah Azze ve Celle onun içini darmadan eder darmadan etmekle yetmez ve ceale fakrahu beyni aynayhi ve o kişinin iki kaşının arasına Anlına bir fakirlik damgası koyar Allah Azze ve Celle. Önüne bir fakirlik alameti koyar. dünya Dünyada kendisini ne kadar rezil ederse etsin. Ne kadar çalışırsa çalışsın. Ne kadar çabalarsa çabalasın. Ne kadar koşturursa koştursun. O işten bu işe, o amelden şu amele ne kadar gayret ederse etsin. Ancak kendisi yazılandan başka kesinlikle bir şey gelmez o insana. Yani dü hedefi dünya olan maksadı ve gayesi yalnız ve yalnız dünya olan bir kişinin Allah Azze ve Celle bütün işlerini darmadağın eder, işinde ona sebep vermez, fakirliği önüne koyar o fakirlik sıkıntısından dolayı, o fakirlik korkusundan dolayı. Acaba çocukların ne, ol ne olacak endişesiyle dünyaya o kadar fazla sarılır, o kadar fazla sarılır, kendini o kadar fazla harcar ki, Ama ancak kendisini Allah'ın yazdığının dışında Allah'ın yazdığı dışında kendisine hiçbir şey gelmez. Yani dünya peşinden ne kadar koşarsak koşalım kesinlikle bize kendi çabamızın karşılığını vermez. Boştur. Ne kadar koşarsan o kadar koşturur seni dünya peşinde. Hadisin devamında Resulullah selam diyor ki: "Ve men kanetil ahiretu niyyatu cemma Allahu lehu emre." Kimin de niyyeti hedefi, masadı, gayesi ahiretse, ahirete ulaşmaksa, ahirette güzel bir şekilde, güzel bir halde Rabbine kavuşmaksa, o zaman diyor Allah Azze ve Celle onun tüm işlerini toplar. Dünyada Allah Azze ve Celle onun işlerini kolaylaştırır. İşlerini açar. Farkında olmadığı yerden Allah Azze ve Celle onu rızıklandırır. Hiç farkında olmadığı yerden Allah Azze ve Celle onu zengin kılar. وَجَعَلَ غِنَاءُهُ فِي قَلْبِهِ Ve diyor ki onun kalbine Allah Azze ve Celle zenginlik atar. Yani diğerinin fakirliği gözünün önüne koymuştu. Bunda ise fakir Allah Azze ve Celle zenginliği kalbine atar. وَاَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَا Ve diyor ki dünya ona boynunu bükmüş bir şekilde gelir. Dünya kendisine boynunu bükmüş, kanatlarını indirmiş bir şekilde gelir. Dünya kendisine kul olur. Dünya kendisine köle olur. Kim ahirete giderse, ahiret olursa onun davası muhakkak surette dünya onun peşinden koşar kimin de davası ve küblesi yöneldiği yer, hedef, hedeflediği yer dünya olursa Allah muhafaza, o zaman o kişi helak olmuş olur. <gülüyor> evet. Bizler kendimize... Dünyamız hususunda örnek aldığımız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakmamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyadaki tek hedefi, tek hedefi İslam'dı. Dünyadaki tek hedefi İslam'ı insanlara anlatmaktı. Başka hiçbir gayesi, hiçbir hedefi maksadı yoktu. Maksadı ve gayesi tek İslam'ı anlatmak, İslam davasını yüceltmek olduğu için de Tüm dünya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden koştu. Ama Resulullah ve sellem hiçbirine itibat etmedi. Dünya aleyhissalatu vesselamın arkasında olmasına rağmen, Dünya aleyhissalatu vesselamın arkasından koşmasına rağmen, aleyhissalatu vesselam delikli hasırları tercih etti. Sadece unla zeytinyağıyla doymayı tercih etti. Sirkeyle öğün geçirmeyi tercih etti. Kesinlikle dünyaya meyletmedi. Çünkü tek amacı vardı, tek gayesi vardı ahiretti, İslam'dı İslam davasıydı, İslam'ı anlatmaktı Allah Azze ve Celle de kuluna dünyayı serdi. Ama Resulullah Efendimiz ona rağmen bu şekilde olması rağmen kesinlikle dünyayı kabul etmedi. Niçin? Çünkü Allah Azze ve ne diyor kim ahireti hedeflerse Allah onun gönlüne zenginlik atar. Düşünün Müslümanlar, insanın gönlü zengin olduğu zaman, şimdi insan niçin kendisinin çok malı veya mülk olmasını ister? İhtiyaç duyduğu için. Kimin de kalbi gönlü zengin olursa hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Bu adamın gönlü zengin. Abi ihtiyacım var mı? Yok. Bir ihtiyacım var mı? Yok. E neyim var? Hiçbir şey yok. İhtiyacım var mı? İhtiyacım da yok. Niye? Çünkü Allah azze ve celle kalbine atmış zenginliği. Kalbi zengin. Kalbi zengin olduğu için de dünyadaki hiçbir şeyi, dünyadaki hiçbir şeyi ihtiyaç olarak görmüyor. Onun için hani burada Allah Azze ve Celle onun kalbine zenginlik kadar dünyada da ona zenginlik verir. Böyle bir mana değil. Kalbine zenginlik atar, zenginliğe ihtiyacı olmaz ona. Niye? Çünkü ahiretle bürümüştür gündemini. Her şey ahiret olmuştur. Evet, hedeflerimiz, gayelerimiz, maksatlarımız ise ancak kitap ve sünnetle çizilebilir. Yani bizi, bir hedefimiz var. Biz dünyada hedefimiz üzerine olacak O hedefi ise bize kitap ve sünnet belirlemekte. Bizim dünya hedefimiz olamaz. Bizim hedeflerimiz ancak kitap ve sünnet belirler. Bizim hedefimiz felence kişiye hidayeti ulaştırmak. Daveti gece gündüz yaparak felence kişilere islamı ulaştırmak. Bizim hedefimiz felence kişiyi ateşten kurtarmak. Bizim hedefimiz günde şu kadar Kur'an okumak. Şu kadar infak etmek. Şu kadar amel işlemek, şu kadar ibadet etmek, şu kadar cihad etmek gibi hedeflerimiz olması lazım ki bu hedefleri de Kur'an ve sunnet belirlersin. Dünyanın belirlemiş olduğu hedefler doğrultusuna gidersek helaka gitmiş oluruz. Dünyayı kendimize hedef kesinlikle almayacağız. Hedefimiz ahiret olacak inşallah. <gülüyor> Dünyada... Allah Azze ve Celle'nin rızasının olmuş olduğu, Allah'ın bizden yapıp yapmamızı istemiş olduğu şeyleri engelleyen her şey dünyevi birer hedeftir. Dünyevi birer hemdir. Ayette, hadiste geçen hemdir. Gayedir, maksattır. Bizleri ne Allah'ın rızasını alacak işlerden engelliyorsa o işler dünyevi hedeflerdir. O hedefleri terk etmemiz gerekiyor. Evet. Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme duha Suresi'ne diyor ki وَوَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا أَلَمْ يَجِدْكَ يَت۪يمًا فَآغَا وَوَجَدَكَ بَعَلًا فَهَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا Seni fakir bulduk ve zengin kılmadık mı? Seni biz fakir bulmuştuk sonra zengin etmedik mi? Allah Azze ve Celle Resulullah böyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi hayatına baktığımız zaman mal varlığı olarak bir mal varlığı yok. Evindeki olanı gördünüz yarın sağa arpa onu var. Yerde bir hasır var bir ıbrık ve bir leğen var Resulullah sallallahu aleyhi evinde. Nasıl bir zenginlik bu Allah diyor ki biz seni fakir bulduk zengin kılmadık mı? Zenginleştirmedik mi? Bu zenginliğin başka bir açıklaması yok bir hidayettir. İslam'dır, imandır, Kur'an'dır, davadır, davettir başka hiçbir açıklaması yok. Biz seni bunlarla zenginleştirdik. Senin, seni bunlarla donattık ve senin dünyada hiçbir şeye ihtiyacın kalmadı. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Onun için bizlerin de Allah Azze ve Celle'ye dua edip Allah Azze ve Celle'nin kalbimize zenginlik atmasını isteyelim Müslümanlar. Yani dünyada zenginlik istenebilir caizdir. Allah Azze ve Celle verir dilediği kuluna, dilediği kuruna verir. İstemek de caizdir, fakirlikten Allah'a sığınmak da lazım ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bize bir şey öğretiyor ki asıl zenginlik kalp zenginlidir. Kalp zenginliği isteyelim. Kalp zenginliği istersek, kalp zenginliği istersek kesinlikle dünyadaki zenginliğe zaten ihtiyacımız olmaz. Zaten koşa koşa dünya gelecektir arkamızda Evet bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine sokaklarında böyle kokmuş bir oğlak derisini eline almış. Eline almış, kokmuş bir deri. Ve ashab bağırıyor ki bunu kim birdir dirheme satın almak ister? Bunu kim bir dirheme satın almak ister? Ashabdan kimseden ses çıkmayınca peki bunu kime hediye etmemi ister? Bunu aranızdan bir kişi hediye etmek istiyorum. Kim ister bunu? Diğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaldırıyor. Yine aralarından hiç ses çıkmayınca sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü yani... Bu canlıyken, kokmamışken bile çok değerli olan, rabet edilen bir şey değilken bu hem ciltlerinde kokmuş bir deri kim islesin ki kendisine hediye etsin? Yani böyle bir şeyi kimse istemez diyor sahabe. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyor ki, işte Allah katında dünya bunun gibidir. Sizin o deri deriye değer vermemeniz gibi Allah azze ve celle dünyaya kesinlikle değer vermez. Şayet şayet Sizin her şeyinizi vererek, malınızı mülkünüzü, dünya malınızı mülkünüzü vererek, vaktinizi harcayarak dünyayı elde, etme, elde etmiş olduğunuz, elde etmeye çalışmış olduğunuz o dünyada dünyanın Allah katında bir değeri olsaydı diyor, muhakkak ki Allah o dünyada kafirlere bir rızık, bir damla rızık dahi vermezdi. Allah katında dünyanın hiçbir değeri olmadığı için Allah azze ve celle kafirleri dünyada rızıklandırıyor. Hani biz bakıyoruz ya bugün, ya ama Allah madem ki Müslümanları seviyor, niçin hep zengin zenginler kafirlerdir? Niçin kafirlerin çoğu zengindir? Niçin hep her yerde Müslümanlar fakirlerdir? diye Böyle bir soru geliyor ki soranlar da var böyle bir şey. Allah katında dünyanın zenginliğin bir değeri olmuş olsaydı, bizim çalışarak elde etmek istediğimiz peşinden koş, koştuğumuz dünyanın Allah katında bir değeri olmuş olsaydı, muhakkak surette Allah Azze ve Celle kafirleri dünyada rızıklandırmazdı. Bir kaşık dahi çorba vermezdi Allah Azze ve Celle. Allah'ın katında dünyanın hiçbir değeri olmadığı için kafirlere bırakmış dünyayı. Kafirlere bırakmış. Baktığımız zaman da genel manada Allah'ın yolundan uzak olan, Allah'a kibirlenen, böbürlenen insanlar imar etmişler dünyayı. Sahip çıkanlar, Allah'a böbürlenen, kibirlenen insanlar. Dünyanın sahipleri bırakın onlar olsun. Rabbim bize afireti versin. Rabbim bize cenneti versin. Rabbim bize inşallah cennet efendilerinden kılsın bizi. Evet. Sahabelerden birisi çok zengin birisiymiş. Çok zengin. Ve bir gün sahabeler demiş ki ya sen çok zenginsin ve hiç infak etmiyorsun. Yani infak etsen malının azaldığını görürüz. Niçin infak etmiyorsun? diyor. İsmini hatırlayamıyorum sahabenin. O sahabe de diyor ki bir gün onların hepsini topluyor, kendisi o söz söyleyen kişileri. Onların gözünün önünde, onların gözünün önünde malının hepsini infak ediyor. Onların gözünün önünde ne kadar malı varsa onları onun hepsini infak ediyor. Ondan sonra kendileri tabi niçin diyorum malının hepsini infak ettin? Çolun çocuğuna ne kaldı? Çolun çocuğu ne yapacak? Aç kalacaklar. Susuz kalacaklar. Onlar dünyada hiçbir şey bulamayacaklar diye böyle kendisi de fitne olmaya çalışırlarken diyor ki ben çoluğuma ve çocuğuma Vafia suresini bıraktım. Ben aileme geride Vafia suresini bıraktım. Vafia suresi onların hem yemeği olacak, hem içmeyi olacak, hem evleri olacak hem binekleri olacak. Subhanallah. Yani malın hepsini infak ediyor. Malın hepsini infak ediyor ve vakiya suresini bırakıyor. Ve diyor ki o kişi öldükten sonra Allah Azze ve Celle malını kat kat daha fazla artırmıştı. Kat kat daha fazla artırmıştı. Yani malının hepsini infak ediyor. Malın hepsini infak etmesine rağmen kısa bir zaman sonra vefat ederken malı kat kat artmıştı. Ama o bırakırken malının kat şey infak ederken malının kat kat artmasını artması niyetiyle infak etmemişti. İnfak ederken ne demişti? Ben aileme ve çoluğuma çocuğuma Vakıa Suresi'ni bırakıyorum. Vakıa Suresi'ni okusunlar. Vakıa Suresi onların ekmeği olacak, suyu olacak. Vakıa Suresi onların evi olacak, arabası olacak, yatı olacak, katı olacak. Vakıa Suresi onlar yeter diye bütün malını infak etmiş. Evet yine Abdur Abdurrahman bin Afra radiyallahu Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh. Buna benzer bir olay yine başına geliyor Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ın. O da malının hepsini veriyor. O da malının hepsini infak ediyor. Ve diyorlar ki arkadaşları Abdurrahman bin Avf bir buçuk sene sonra vefat etti. Mirasçıları Abdurrahman bin Avf'ın geride bırakmış olduğu malı paylaşırlarken altınlarını bırakmış oldukları o külçe külçe altınlarını baltayla keserek taksim ettiler diyor. Bakın ölmeden bir buçuk sene önce malının hepsini infak ediyor. Üzerinde sadece bir elbisesi kalıyor. Bir buçuk sene sonra mirasçılarına mal bırakırken malını diyor mirasçıları baltayla parçalayarak altını altını bizim bildiğimiz o gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram alamadığımız altını diyor baltayla taksim ederek parçalayarak Birbirlerine taksim ettiler. Yani onlar dünyadan o kadar uzaklardı, dünya onların peşinden o kadar koşuyordu. Bir buçuk, hani o yine her zaman infakını yapan bir sahabe olmasına rağmen ki Abdurrahman bin Avf infakıyla meşhur bir sahabe. Osman radıyallahu anh gibi ismini yani o çok infak edenlerin arasına yazdırmış bir sahabe olmasına rağmen yine çok kısa bir zamanda Allah azze ve celle kendisine hani belki şu an hepimizin malın mülkünden daha fazla bir e, mal mülk veriyor Allah Azze ve Celle kendisine. Onun için hani ahiretin peşinden koşanların dünya peşinden koşuyor. Kim ahiretin peşinden koşuyorsa dünya onun peşinden koşuyor. Şöyle bir şey düşünün. Bir fener var bize tutuluyor. Işık bize tutuluyor. Karanlık bir yerdeyiz. Yüzümüz ışığa doğru dönük. Bu ışık ahiret ışığı. Bu ışık ahiret ışığı ışığın bize vurduğu vurduktan sonra arkamızda ise ışığın bedenimize ait bir gölgesi celayane ediyor Bir gölgesi yansıyor. Bu gölge ise dünya. Bizler ışığa doğru, ahirete doğru gidersek dünya peşimizden koşacak. Gölge devamlı bizi takip edecek. Bizi kesinlikle bırakmayacak dünya. Niye? Çünkü sen Allah'ın yolundan gidersin. Allah azze sana sahip çıkacak. Ama Allah muhafaza bizler o ahiret ışığının, ahiret nurunun Nuruna sırtımızı dönersek, ahiret nuruna sırtımızı dönersek, bu sefer ne yapmış olacağız biz? Ahirete sırtımızı döndüğümüz için gölgemizin peşinden yani dünyanın peşinden koşacağız. Yakalayabilecek mi peki gölgemizi? Ne kadar koşacak da yakalayamayacağız. Hiç gölgesini yakalayan insan var mı? Aha yakaladım deyip adımını atsan gölge bir, bir metre daha uzaklaşacak. Aha yakaladım desen bir metre daha uzaklaşacak. Koşsan koşarak kaçacak. Yürüsen yürüyerek kaçacak. Kesinlikle sana kendini yakalatmayacak. Nereye kadar? Ta ki bize yakın gelinceye kadar. Eğer bizler sırtımızı ahiret ışığına dönersek, gölgemizin dünyanın peşinden koşarsak, Allah muhafaza, yetişemeyiz. Ama bizler yüzümüzü ahiret ışığına dönersek, muhakkak ki dünya bizim peşimizden koşacak. O da bize yetişemeyecek ama. Niye? Gölge de insana yetişemediği için o da bize yetişemeyecek. İnşallah Allah Azze ve Celle bizlere ahireti peşinden koşan kullardan bizleri kılsın inşallah dünyaya meyletmeyen dünyaya tamah etmeyen hedefi gayesi yalnız ve yalnız Allah'ın rızasını kazanmak olan hedefi gayesi yalnız ahiret olan müminlerden kılsın Rabbim bizi bu uğurda bize fitne olacak kişilerden bizleri uzak kılsın bu fitneler ailemiz olabilir çocuklarımız olabilir annelerimiz babalarımız olabilir arkadaşlarımız olabilir, toplumumuz olabilir, ticaretimiz olabilir. Burada ayağımıza takılacak bizi dünyaya meylettirecek herhangi bir şeyi Allahuze ve Celle bizlerden uzak kılsın. Burada fakirlikle çeksek, sıkıntıyla çeksek Rabbim bizi dininden, kendi rızasından ayırmasın. Ayaklarımızı din üzere e ayaklarımızı din üzere sabit kılsın. Allahuze ve Celle dinlediğiniz için hepinizden razı olsun. Subhaneke Allahumma bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتور إليك.